2401 Mekruh Vakitler Ebu Basra el-Gıfar-i Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam el-Muhammad ikindi namazı kıldırdı. Ve dedi ki, bu namaz, sizden öncekilere de ard olundu. Ama onlar bunu zayıf ettiler. Kim buna devam ederse ezri iki kere verilecek. Şahit oluncaya kadar, ondan sonra namaz mevcut değildir. 2402 Mekruh Vakitler. Es-Sahid İbni Yezid Radıyallahu Anhın anlattığına göre, ikinciden sonra namaz kıldığı için El-Mülkedili Hazreti Ömer Radıyallahu Anh'in dövdüğünü görmüştür. 2403 Mekruh Vakitler Ebu Katade Rab'iyallahu Anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Cuma günü hariç, gün ortasında Nıspunniha namaz kılmayı mekruh addederdi ve derdi ki, Cehennem, Cuma dışında her gün o vakitte coşturulur. 2404, Mekruh Vakitler, Ala İbni Abdurrahmanın anlattığına göre, öğle namazından çıkınca, Basra'daki evinde Enes İbni Malik'e uğramıştı. Zaten evi de mercidin bitişindeydi. Der ki, huzuruna çıktığın zaman bana, ikinciyi yıkıldınız mı diye sordu. Ben, hayır, şu anda öğle namazından çıktık dedim, ikindiye yıkılın dedi. Kalkıp kıldık. Namazdan çıkınca, ben, dedi. Resulullah ve selamın şöyle söylediğini işittim. Bu, münafıkların namazıdır. Oturur, oturur. Şeytanın iki boynuzu arasına gelinceye kadar güneşi bekler. Sonra kalkıp dört ve çarp kavralar. Namazda Allah'ı pek az zikreder. 2405, mekruh vakitler. İbn-i Mesud Rab'iyallahu An anlatıyor. Ben Resulullah aleyhissalatu. Ve selamı vakti dışında sadece iki namazı kılarken gördüm. daha haçıkçı sırasında müzerife de akşamla yatsıyı birleştirerek kıldı. O gün, sabah namazını da mitat vaktinden önce kıldı. 2406 Mekruh Vakitler Buhari'nin Abdurrahman İbnu Yezid'den kaydettiği bir diğer rivayet şöyledir. İbnu Mesud adı -e Allah'u an haçıkçı etmişti. Yatsı ezanı sırasında veya buna yakın bir zamanda müzerife geldik. Yanındaki bir adama söyledi. Ezan ve arkasından ikamet okudu. Sonra akşam namazını kıldı. Arkasından iki rekat sünnetini kıldı. Sonra akşam yemeğini istedi ve yedi. Arkadan bir adama emretti. Ezan ve ikamet okudu. İki rekat olarak yatsıyı kıldı. Şafak söktüğü zaman Resulullah aleyhissalatu vesselam şu saatte bugün ve bu yer dışında şu namazı hiç kimse kılmamıştır dedi. Abdullah Allahu Anh dedi ki, işte şu ikisi, vakti değiştirilmiş olan yegane iki namazdır. Biri akşam namazı bu, halkın geldikten sonra kılınır, diğeri sabah namazı, bu da şafak söker sökmez kılınır. i̇bn Mesud Mesul sözlerine devamla, ben Resulullah ve Vesselam'ın bunu yaptığını, sonra ortalık ağarıncaya kadar kaldığını gördüm dedi. Sonra sözlerini şöyle tamamladı. Eğer, emir yani Hazreti Osman'da Allahu an şu anda ifazada bulunsa minaya mütevecihen hareket etse sünnete uygun hareket etmiş olur. Hadis'in ağzı Abdurrahman İbni Yezid der ki, Bilemiyorum, İbni Mesud'un bu sözünü önce telaffuz edildi. Hazreti Osman'ın minaya hareket emri mi? Derhal terbiye çekmeye başladı ve bu hal, Yeni i büyük şeytana. Taş atılıncaya kadar devam etti. 2407 Eyzanın fazileti. Hz. Ebu bu ayetle Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki insanlar eğer ezan okumak ile namazın iç saflığında yer almada ne gibi bir hayır ve bereket olduğunu bilseler sonra da bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare kalmasaydı mutlaka kuraya başvururlardı. 2408 Ezanın fazileti yine Ebû Beyrerâd diyor Allahu an anlatıyor. Resûlullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki namaz için ezan okunduğu zaman şeytan oradan sesli sesli yerlenerek uzaklaşır. Ezanı duyamayacağı yere kadar kaçar. Ezan bitince geri gelir. İkamete başlanınca yine uzaklaşır. İkamet bitince geri dönüp kişi ile kalbinin arasına girer ve şunu hatırla. Bunun düşün diye aklında daha Önce hiç olmayan şeylerle vesvese verir. Öyle ki buna kapılan kişi kaç ve katkılığını bilemeyecek hale gelir. 2409 Ezanın Fazileti müslimin diğer bir rivayetinde şöyle denmiştir. Şeytan namaz için okunan ezanı işitti mi kaçar? Müezzinin sesini işitmemek için sesli sesli yerlenir. Ezan bitip müezzin susunca geri döner ve vesvese verir. İkameti işittiği zaman Müezzini duymamak için gider. Susunca geri döner ve vesvese verir. 2410 Ezanın fazileti. Hz. Cabir b. an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selamın şöyle söylediğini işittim. Şeytan namaz için okunan ezanı işitince Ravhanam yere kadar gider. 2411 Ezanın fazileti. Hz. Ebubeydere Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile beraberdik. Bilal, Allahu an kalkıp ezan okudu. Ezanı bitirip susunca, Aleyhisselatü Vesselam, Kim bunun mislini kesin bir inançla söylerse cennete girer buyurdu. 2412 Ezanın Fazileti Abdullah İbn Am İbni Amgas Rabiallahu Anh'ın anlattığına göre, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle söylediğini işitmiştir. Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediğini aynen kelime kelime tekrar edin. Sonra bana salat u, selam okuyun. Zira kim bana salat u, selam okursa Allah da ona on misliyle rahmet eder. Sonra benim için el vesileyi talep edin. Zira o, cennete bir makamdır ki, mutlaka Allah'ın kullarından birinin olacaktır. Ona sahip olacak kimsenin ben olmamı ümit ediyorum. Kim benim için Allah'tan el vesileyi talep ederse, şefaat kendisine vacil olur. 2413 Ezanın Fazileti H.Z. Cabir Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ezanı işittiği zaman kim? Allahümme Rabbe hazihit daveti tam ve ressalati kaime ati Muhammeden'in resilete ve basu makam basumakamen mahmudenir ezi vadehu. Ey bu eksiksiz davetinde kılınan namazın sahibi, Muhammed'e vesileyi ve fazileti ver. Onu, vaad ettiğin bir rivayette vaad ettiğin üzere, Bakan-ı üzere bahset derse, ona kıyamet günü mutlaka şefaatim helal olur. 2414 Eyzan’ın Fazileti H.Z. Ömer Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Müezzin, Allahu ekber Allahu ekber deyince sizden kim samimiyetle Allahu ekber Allahu ekber derse sonra mezim Eşhedü en ilahe illallah deyince Eşhedü en ilahe illallah derse sonra mezim Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Eşhedü enne Muhammeden Resulullah derse sonra mezim Hayye a-ı-a-se salat deyince la-ve meyla kuvvete illa billah derse, sonra mezin. hayye a ı a ı, felah deyince la-ve meyla kuvvete illa billah derse, sonra mezin. a ı, ı a he u ekber allahu ekber deyince a ı, ı a he u ekber a ı, ı a he u ekber derse, sonra mezin. La ilâhe illallah deyince La ilâhe illallah derse cennete girer. 2415. Ezanın fazileti. S.D. İbn Ebî Vakkâs'a diye an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Müezzini işittiği zaman kim ben şehadet ederim ki bir olan A -I -I a t a ne başka ilah yoktur. Sıfır meşrikte yoktur. Muhammed onun kulu ve resulüdür. Rabbi olarak Allah'tan, Resul olarak Muhammed'den bir rivayette nebi, Peygamber olarak Muhammed'den din olan İslam razıyım derse günahı affedilir. 2416. Ezanın fazileti. Ebu İmam Esat i̇bn Sefil adıyla Allahu Amin anlatıyor. Muaviye ibn Ebi Süfyan adıyla Allahu minberde oturmuş hutbe vermek üzere bekliyorken dinliyordum. Eyzan Ezan başladı. Müezzin. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince Muaviye de. Allahu ekber Allahu ekber dedi. Müezzin Eşhedü en la ilahe illallah dedi. Muaviye ben de dedi. Müezzin Eşhedü en la ilahe illallah dedi. Muaviye ben de dedi. Müezzin Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Muaviye ben de dedi. Müezzin Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Muaviye ben de dedi, ezan okuma işi bitince dedi ki, Ey insanlar, ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı minberdeyken işittim. O da, müezzin ezan okurken tıpkı sizin benden işittiğinizi söylüyordu. Bizzat işittim 2417. Ezanın fazileti, HZ Ayşe Radıyallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, müezzinin ezan okurken şehadet getirdiğini işittince, ben de, ben de derdi. 2418, ezanın fazileti, Ebu Sa'idil Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ezanı işittiğiniz zaman, Müezzinin söylediğinin mislimini tekrar edin. 2419, ezanın fazileti, İbni Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim? Yedi yıl sevabına inanarak ezan okursa, Allah bunu, onun ateşten kurtulmasına bir senet yapar. 2420 Ezanın Fazileti, Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Müezzin, sesinin gittiği yer boyunca mağfiret olunur. Yaş ve kuru her şey onun lehinde şehadet eder. Namaza katılan kimseye 25 kat namaz yazılır ve iki namaz arasındaki günahları affedilir. 2421 Ezanın Fazileti Berar adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Allah ve melekleri namazla birinci safa rahmet ederler. Müezzin sesinin ulaştığı yere kadar mağfile görür. Yaş ve kuru her ne? Sesini işitirse, onu tasdik eder. Ona, Beraberinde namaz kılanların ezrinin bir misli verilir. 2422 Ezanın Fazileti İbn-i Ham'ı İbn-i Asrabiyallahu Anh'ıma anlatıyor. Bir adam. Ey Allah'ın Resulü. Müezzinler sevapça bizden üstün oluyorlar. Onlara yetişmemiz için ne tavsiye edersiniz diye sordu. Aleyhisselatu vesselam. Onların söylediklerini sen de tekrar et. Bitirip sona elince dilediğini iste. Sana da aynı sevap verecektir cevabını verdi. 2423 Ezanın Fazileti Abdullah İbni Abdurrahman İbni Ebi Sasa anlatıyor. Ebu Sayık radıyallahu anh bana dedi ki, seni koyunları ve kırd hayatını seviyor görüyorum. Koyunlarımla birlikte veya kırda olunca zaman ezanı okursan, ezan sırasında sesini yükselt. Zira, müezzinin sesini insan Din sayır her ne işitirse en ulu bile kıyamet günü onun lehinde şehadet eder. Ebu Said sözlerini şöyle tamamladı. Ben bunu Resulullah Aleyhissalatu ve selamdan işittim. 2424. Ezanın fazileti. Hz. Muaviye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selamı. Müeddinler kıyamet günü boyun itibariyle insanların en uzunu olacaklardır derken işittim. 2425 Ezanın Fazileti Asım İbnu Bedeler ki, ki Zirnu İbnu ezan okurken yanına bir adam uğradı ve Ey bu Meryem Ezan mı okuyorsun? Ben ezan yüzünden senden nefret ediyorum dedi. Zir ona şöyle cevap verdi. Fazilet sebebiyle benden nefret mi ediyorsun? Vallahi seninle konuşmuyorum. Rezin İlahvetidir. Kaynağı bulunamamıştır ezanın başlangıcı 2426. Ezanın fazileti i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Müslümanlar Medine'ye geldikleri vakit toplamıyorlar ve namaz vakitlerini birbirlerine soruyorlardı. Namaz için kimse iddia etmiyordu. Bir gün bu hususta konuştular. Bazıları Hristiyanların çanı gibi bir çan dedi. Bazıları da ''Yahudilerin boynuzu gibi bir boynuza dinerek onu öttürün.'' dedi. ''Hazreti Ömer Allah'u anh bir adam çıkarsanız da namazı ilan etse.'' dedi. ''Resulullah aleyhissalatu vesselam, ey bir ağır, kalk. Namazı ilan et.'' dedi. 2427 Ezanın Fazileti Ebu Umey İbni Enes, Ensardan o olan bir amcasından naklen anlatıyor. Resulullah ve Vesselam halkı namaz nasıl toplayacağı meselesine eğildi. Kendisine, namaz vakti olunca bir bayrak dik, onu görünce halk birbirine haber verir dendi. Bu, ve Vesselam'ın hoşuna gitmedi. Bunun üzerine ona, boynu hatırlatıldı. Bu, Yahudilerin idi. Onu da memnun etmedi ve hatta, bu Yahudi işidir dedi. Bunun üzerine büyük çan hatırlatıldı. Efendimiz, bu Hristiyanların işidir dedi. Bu konuşmalardan sıra Abdullah İbn-i Zeyd el Ansari, Resulullah'ın üzüntüsüne üzülerek ayrıldı. Bunun üzerine rüyasında ezan öğretildi. 2428 Ezanın Fazileti Bir diğer rivayette şöyle denmiştir. Ensardan bir adam gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Ben sizin üzüntünüzü görüp ayrıldığım vakit rüyamdan bir adam gördüm. Üzerinde yeşil renkli iki giysi vardı. Kalkıp mercedin üzerinde ezan okudu. Sonra bir miktar oturdu. Tekrar kalkıp aynı söylediklerini bir kere daha tekrarladı. Ancak bu sefer bir dekat kamedi salat namar başlamıştır cümlesini ilave etti. Eğer halkın bana yalancı diyeceğinden korkun olmasaydı ben uykuda değildim. Uyanıktım diyecektim dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah sana hayır göstermiş. Bilale söyle bu kelimeleri söyleyerek izan okusun dedi. Hazreti Ömer Allahu anh'ı atılarak onun gördüğünü aynen ben de gördüm. Ancak o anlatma işinde benden önce davranınca ben utandım anlatamadım dedi. Adam anlattıkları arasında şunları da, da söyledi. Mescidin üzerine çıkan adam kıbleye yöneldi ve de dedi ki, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Hayye ala salat iki defa, Hayye ala ferah iki defa, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, sonra bir miktar durduruldu. Sonra adam tekrar kalktı. Aynı şeyleri yeniden söyledi. Ancak bu sefer Hayy-i ferahtan sonra kat kamedi salat kat kamedi salat dedi. Rav'i ilave etti. Resulullah ve selam bunu Bilal'e öğret buyurdu. Adam emri yerine getirdi Bilal de onları söyleyerek ezan okudu. 2429 Ezanın Fazileti Abdullah İbnu Zeyd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, halkı namak için toplamak maksadıyla çalınmak üzere bir çan yapılmasını emrettiği zaman, ben uyurken yanıma bir adam geldi. Elinde bir çan vardı. Ben, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satar mısın dedim. Adam, pekala, ama bunu ne yapacaksın dedi. Ben, bununla insanları namaza çağıracağım dedim. Bana, sana bu iş için daha hayırlı bir söz göstereyim mi dedi. Ben de ona. Elbette dedim. Öyleyse şunu söyle diyerek bana öğretti. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü Enne Muhammeden Resulullah, Eşhedü Enne Muhammeden Resulullah, Hayye Aras Salat, Hayye Aras Salat, Hayye Alal Fera, Hayye Alal Fera, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah. Abdullah İbn Zeyd radıyallahu an devamlı dedi ki, Rüyamdaki bu zaten benden biraz uzaklaştı sonra tekrar söze başlayıp sonra namazı kılacağın zaman şunu söylersin dedi ve öğretti Allahu ekber Allahu ekber eşhedü en la ilaha illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah hayye ala salat hayye ala fela, Kat katamedi salat katamedi salat Allahu ekber Allahu ekber la ilaha illallah Sabah olunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek rüyamda gördüklerimi haber verdim. Bana, inşallah bu hak bir rüyadır. Kalk da öğrenmiş olduğunu Bilal'e öğret. O bunları söyleyerek ezan okusun. Zira o, sesce senden daha gür buyurdu. Ben de Bilal'le birlikte kalktım. Ona teker teker ağız ediyordum. O da bunları yüksek sesle söyleyerek ezan okumaya başladı. Bunu evinde olan Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh işitmişti. Hemen evden çıkıp vızasını çekerek geldi ve Ey Allah'ın Resulü! Diyordu. Seni hak ile gönderen zat-ı Zülcelal'e emin olsun. Onun gördüğünün aynısını ben de gördüm. Bunu işiten Resulullah aleyhissalatu vesselam elhamdülillah. Şimdi bu daha sağlam oldu dedi. Bir diğer rivayette şöyle. Gelmiştir. Bilal ezanı okuyup sıra ikamete gelince Abdullah ''Onu ben gördüm. Ben okumak isterim.'' dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam da ''Öyleyse sen de ikamet getir.'' buyurdu. Tirmizinin bir rivayetinde şöyle gelmiştir. Abdullah İbn-i Zeyd ezanla ilgili kıstayı anlatırken fazla ikişer ikişer zikretti. İkameti ise birer kere zikretti. Yine Tirmizinin bir rivayetinde denmiştir ki Resulullah ve Vesselam'ın ezanında elfas çift çift idi. Ezan'da da ikamette de, 2430, ezanın fazileti, H.Z.N.S. Radıyallahu An anlatıyor. İnsanlar çoğalınca, herkesçe bilinecek olan bir şeyle namaz vaktinin duyurulmasının gerektiğini aralarında konuştular. Bu meyanda bir ateş yakılması veya bir çan çalınması teklif edildi bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam hilale emrederek ikişer kere söyleyerek de ikamet okumasını emretti. 2431. Ezanın fazileti. Ebu Mahcir adıyla Allahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana ezanın usulünü öğret dedim. Bunun üzerine başımın ön kısmını mers ederek Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber versin ve bunları derken sesini yükseltirsin. Sonra eşhedü en la ilaha illallah eşhedü en la ilaha illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah eşhedü enne Muhammeden Resulullah versin ve bunları söylerken sesini alçaltırsın sonra sesini şehadette tekrar yükseltirsin eşhedü en la ilaha illallah eşhedü en la ilaha illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah eşhedü enne Muhammeden Resulullah Hayye ala salati salat Hayye ala felahi hayye ala felah Saat okuduğun ezan sabah ezanı ise şunu da söylersen es salatu hayrun minen es salatu hayrun minen namaz uykudan hayırlıdır Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah 2432 Ezanın fazileti bir diğer rivayette şöyle gelmiştir Ebu Mahzur dedi ki bana Resulullah Aleyhissalatu ve selam ikameti ikişer ikişer öğretti. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Hayye alas salat, Hayye alas salat, Hayye alal fera. Hayye alal fera. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Ebu Davud der ki: Abdurrezzak rivayetinde de iki. Resulullah devamla ikamet getirince iki sefer de şunu söyle: Kat kemedi salat, kat kemedi salat. Aleyhi salatu ve selam. Ayrıca sordu, duydun mu? Ebu Mahciye evet dedi. Hadisi rivayet eden Ravi Said der ki: Ebu Mahciye alnındaki saçı ne keser, ne de ayırırdı. Çünkü oraya Resulullah Aleyhi salatu ve selamın elleri değmiş idi. 2433, ezanın fazileti, İbn-i Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Ezan Resulullah devrinde ikişer ikişer idi. İkamette birer birer. Ancak mevzin ayrıca ikişer sefer olmak üzere kat kameti salat. Kat kameti salat da derdi, i̇bn Ömer devam eder. Biz, ikameti işittik mi adres alır. Namaza giderdik. 2434, ezanın fazileti. İmam Malik'e ulaştığına göre, müezzin, sabah namazını haber vermek için Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanına gider. Onu uyuyor bulunca, Esalatu, Hayr'ın dinenmeyi namaz uykudan hayırlıdır der. Bunun üzerine Hazreti Ömer, o ibareyi sabah ezanını ilave etmesini emreder. 2435 Ezanın Fazileti, Mücahit Rahimullah anlatıyor. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhümale bir mescide girdim. Ezan çoktan okunmuştu. Biz namaz kılmak istiyorduk. Müezzin tesvitte bulundu, ikamet okudu. Abdullah mescidi terk etti ve haydi bizi bu bidatçinin yanından çıkar dedi ve orada namaz kılmadı. Tirmizi der ki, İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre sabah ezanında es salatu hayrun minen derdi. 2436 Ezanın fazileti. E bu davudun bir rivayetinde şöyle gelmiştir. Ben İbni Ömer Allahu anh himaye beraber gidim. Bir adam öle veya ikindi namazında tesviitte bulundu. Bunun üzerine İbn Ömer bizi buradan çıkar. Zira şu yapılan tesviyi bıraktır dedi. 2437. Ezanın fazileti. Hz. Bilal Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bana Sabah hariç, sakın hiçbir namazda tesbitte bulunma tembihini yaptı. 2438, ezanın fazileti. Yine Hazreti Bilal radıyallahu an der ki, ezanın sonu şöyledir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah. 2439, ezan ve ikametle ilgili hükümler, İbn-i Ömer anhu anhüma anlatıyor. H. Z. Ömer radıyallahu anh'in bir geceleyin ezan okumuştu. Ezanı iade etmesini emretti. 2440 Ezan ve ikametle ilgili hükümler. Tirmizinin yine İbn Ömer radıyallahu anh'ımadan kaydettiği bir diğer rivayet şöyledir. H. Z. Bilal Güneş doğmazdan önce ezan okumuştu. Resulullah aleyhissalatu vesselam ona. Haberiniz olsun kul diye iddia etmesini emretti. 2441 Ezan ve ikametle ilgili hükümler. Hz. Bilal Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam sabah vakti iyice belirinceye kadar ezan okuma dedi ve ellerini yanlara doğru açarak şöyle diye gösterdi. 2442 Ezan ve ikametle ilgili hükümler. Hz. Enes Allahu An anlatıyor. Bir kimse de Resulullah aleyhissalatu ve Çalama sabah namazının vaktini sormuştu. O da Hazreti Bilal'e emretti. Şafak sökerken ezan okudu. Ertesi gün ortalık ağarıncaya kadar sabah ezanını tehir etti. Sonra ikamet okumasını emretti ve namaz kıldı. Sonra da adama işte bu sabah namazının vaktidir dedi. 2443 Ezan ve ikametle ilgili hükümler Ziyade İbn-i Harih es radıyallahu anh anlatıyor. Sabah ezanın ilk vakti gelince, Resulullah aleyhissalatu vesselam bana emretti. Ben de ezan okudum ve ikamette getireyim mi ey Allah'ın Resulü diye sordum. Soruma hemen cevap vermeyip doğu tarafına tecrübe bakmaya başladı ve hayır dedi. Ne zaman ki şafak söktü Hazreti Peygamber bineğinden indi. Abdest bozdu. Sonra bana doğru geldi. Bu ara ashabı toplandı. Adresini aldı. Bilal ikamet okumak istedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam Sudan'ın kardeşi ezan okudu. Ezanı okuyan ikameti getirsin dedi. Ben de ikamet getirdim. 2444 Ezan ve ikametle ilgili hükümler Simak İbruhar anlatıyor. Bilal Güneş öyle de Batı cihetine kayınca ezan okurdu. Resulullah aleyhisselatu ve selam odasından çıkıncaya kadar ikamet getirmezdi. Odasından çıkınca, onu görür görmez ikamet getirirdi. 2445 Ezan ve ikametle ilgili hükümler, i̇bn Ömer Rab'i Allah'u Anah'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selamın iki mevzini vardı. Biri bilal diğeri İbn-i Ummi ama. 2446. Ezan ve ikametle ilgili hükümler. H Z an. Anlatıyor. Resulullah Sürullah aleyhissalatu ve selam Allahu anhe. Ezan okuduğun zaman ağır ağır oku. Ikamet getirdiğin zaman da peş peşe seri oku. Ezanla ikametin arasına yemek yenen yemeğinden, içenin içmesinden. Üzerine sıkışarak helaya girmiş olanın heladan fari olacağı bir zaman fasılası koy diye talimat verdi. Şunu da ilave etti. Beni görünceye kadar da ikamet için kalkmayın. 2447 Ezan ve ikametle ilgili hükümler Beni neccadan bir kadın demiştir ki Benim evim Mescid-i Nebevi'nin etrafındaki en uzun ev idi. Bilal Allahu anh Sabah ezanını evimin damında okurdu. Seherden gelip, zama oturur vaktin girmesini gözetlerdi. Vaktin girdiğini görünce gelinir. Sonra da, Allah'ım sana hamlediyor. Dinimi Müslümanların ikame etmeleri için. Kureyş'e karşı yardımını diliyorum der. Arkadan ezan okurdu. Kadın devamla der ki, Vallahi, onun bu duayı terk ettiği tek gece bilmiyorum. 2448 Ezan ve ikametle ilgili Hükümler keza Ebû Leyrâ radıyallahu an anlatıyor. Namaz için ezan ancak abdestli olan okusun. 2449. Ezan ve ikametle ilgili hükümler. Bir diğer rivayette şöyle buyrulmuştur. Ezan ancak abdestli olan okusun. Kimiz der ki? Önceki rivayet daha sahihtir. 2450. Ezan ve ikametle ilgili hükümler. Osman ibnu Ebil As radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu selamın bana en son vasiyetlerinden biri de ezanına mukabil ücret almayan bir vezin tutmamdı. 2451. Ezan ve ikametle ilgili hükümler. Ebu Bekr Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ile birlikte sabah namazı için beraber çıktık. uğradığı her adama namaz için sesleniyor veya ayağı ile dur 2452. Ezam ve ikametle ilgili hükümler, Ebu Ümame Allahu anh veya Resulullah aleyhissalatu ve selamın ashabından bir diğer tarafından rivayet edildiğine göre, bir seferinde Bilal Allahu anh ikamete başlamıştır. Kat kameti salat deyince, Resulullah aleyhissalatu ve selam Allah onun namazı ikame etsin ve daim kılsın buyurdu. İkametin geri kısmında, Ezanın faziletleri bahsinden mezkul olan Hazreti Ömer hadisinde olduğu gibi müezzinin söylediklerini tekrar şeklinde hareket ediyordu. 2453 Ezan ve ikametle ilgili hükümler Nafi Rahimullah anlatıyor. i̇bn Ömer radıyallahu anh sefer sırasında ikamete sadece sabah namazından hem ezan hem de ikamet her ikisini okudu. Derdi ki, seferde ezanı hacet yok. Çünkü ezan kendisine cemaat diyecek olan imama mahsustur. 2454. Ezan ve ikametle ilgili hükümler. Ebûcû'l-Eyfer'a buyur Allahu anh anlattığına göre Hazreti Bilal buyur Allahu anh ezan okurken görmüştür. Der ki: Ben ezan okurken onun ağzını şu tarafa, bu tarafa sağa sola dönerken takibe koyuldum. Kimzinin rivayetinde şu ziyade mevcuttur. İki parmağı kulaklarının üzerinde olduğu halde 2455. Ezan ve ikametle ilgili hükümler. E bu davuda şu ifadeye yer verilmiştir. Bilal, Hayy alas salat. Hayy alal ferah cümlesine gelince boynunu sağa sola çevirdi. Bizzat kendi dönmedi. 2456. İstikbalül kıble. H, Z. E bu hürriyeler Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki doğu i, i e batı arasında tek bir kıble vardır. 2457. i̇stikbal kıble. Nafi rahimehullah anlatıyor. Ömer İbn-i Hatta radıyallahu anh dedi ki, Kişi Beytullah istikametine yöneldi mi? Doğu ile batı arasında tek bir kıble vardır. 2458. Namazın mahiyeti ve rükünleri. i̇bn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam namaza kalktığı zaman, Ellerini iki omuzunun hizasına kadar kaldırır, sonra tekbir getirirdi. Rükü yapmak isteyince de ellerini iki omuzu hizasına kaldırmak suretiyle aynı şeyi yapardı. Rüküden başını kaldırınca da aynı şeyi yapardı. Ancak bunu secreden başını kaldırırken yapmazdı. Bir başka rivayette, Bunu secrederken yapmazdı denmiştir. 2459 Namazın Mahiyeti ve rükünleri. Bir diğer rivayette, Başını lüküdan kaldırınca, ellerini aynı şekilde kaldırır ve Semi Allahu Li Men Hamidi, Rabbena Le Khatam. Allah kendini hamde işitir. Rabbimiz ham tanıdır derdi şeklinde gelmiştir. Bu ibarenin el fazl sahihine aittir. 2460. Namazın mahiyeti ve Rükünleri Buharinin diğer bir rivayetinde şöyle gelmiştir. İbn-i Ömer radıyallahu anhüme namaza girince tekbir getirir ve ellerini kaldırırdı. 2461 Namazın Mahiyeti ve Rükünleri Muhatta ve Ebu Davud'da gelen bir rivayette de şöyle denmiştir. İbn-i Ömer radıyallahu anhüme namaz için iftitaht tekbiri getirince namaza başlayınca ellerini omuzu hizasına kadar kaldırırdı. Rüküden kalkınca daha aşağı kaldırırdı. 2462 Namazın Mahiyeti ve Rükünleri Muattemin bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir. İbn Ömer eğilip doğruldukça her seferinde tekbir getirirdi. İbn üreticiler ki Nefle yani İbn Ömer ellerini ilk kaldırmada öbürlerinden daha mı yukarı kaldırıyordu diye sordum. Bana hayır, eşitti dedi. Ben tekrar öyleyse bana işaret et göster. Talebinde bulundum. Göğsüne hatta daha aşağıya işaret etti. 2463 Namazın mahiyeti ve rükünleri. Hem bu da vurduğun bir rivayetinde çöyle gelmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam namaza kalktığı zaman ellerini iki omuzunun hizasına kadar kaldırırdı. Sonra eller o halde iken tek bir getirirdi. Rükuya giderdi. Sonra belini doğrultmak isteyince ellerini tekrar iki omuz hizasına kadar kaldırır ve Semya Allahu li man hamidek derdi. Secde de ellerini kaldırmazdı. Rükü'den önce getirdiği her bir tekbir de ellerini kaldırırdı ve bu hal namazın bitimine kadar devam ederdi. Yine Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde, Rükü'den doğrulunca, Secde eğilince kaldırır. İki secde arasında kaldırmazdı denmiştir. 2464 Namazın Mahiyeti ve Rükünleri Nisai'nin rivayetinde şöyle gelmiştir. Resulullah aleyhissalatu ve Selam namaza girdiği zaman ellerini kaldırırdı. Rükuya gitmek istediği zaman başını rükudan kaldırdığı ve iki rekat arasında kalktığı zaman aynı şekilde ellerini iki omuzunun hizasına kaldırırdı. 2465. Namazın mahiyeti ve rükünleri. al Rahimehullah anlatıyor. Siz Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın namazıyla namaz kıldırayım mı?" dedi ve namaz kıldı. Bu namazda ellerini bir kere iftitah tekbiri sırasında kaldırdı. Başka kaldırmadı. 2466. Namazın Mahiyeti ve Rükünleri. Bir diğer rivayette şöyle demiştir. Resulullah ve Vesselam her eğilip doğrulmalarda, kıyam ve oturmalarda tekbir getirirdi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer Rabiyallahu Anh Hümade aynı şekilde tekbir getirirlerdi. 2467. Namazın Mahiyeti ve Rükünleri. Berra Rabiyallahu an anlatıyor. De Resulullah Aleyhissalatu ve Sallamu iftitah tekbiri alırken gördüm. Ellerini kulaklarına yakın kaldırmıştı. Sonra namazdan çıkıncaya kadar başka kaldırmadı. 2468. Namazın mahiyeti ve rükünleri. Ebu Hüreyer'e radıyallahu Amih'ten yapılan rivayete göre halka namaz kıldırdığı zaman her eğilip doğrulmada tekbir getirirdi kendisine. Bu tekbirlerden de vakit de Resulullah Aleyhissalatu ve selamın namazıdır diye cevap verirdi. Bu hadis Sahihayn'ın rivayetine lafzen uygundur. Ebu Davud ve Tirmizi'nin bir rivayetinde Ebu Hüreyre tekbir getirince parmaklarını açardı denmiştir. Tirmizi'nin bir diğer rivayetinde o eğilirken tekbir getirirdi denmiştir. 2469 Namazın mahiyeti ve rükünleri Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde Şeyh Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın ön yehetinde olsaydım koltuk altlarını görürdüm kollarını öylesine yüksek kaldırırdı. 2470 namazın mahiyeti ve lükünleri. Nisaide gelen bir diğer rivayette şöyle denmiştir. Ebu Hüreyre Radıyallahu Anh bin Zürek geldi de dedi ki. Üç şey var ki Resulullah ve Vesselam onları yapıyordu. Halk ise terk etmiş durumda. Namazda ellerini uzatarak kaldırırdı. Fatiha'yı okuyunca kıraata geçmezden önce bir miktar süküt buyurdu. Secdeye varınca ve secdeden kalkınca tekbir getirirdi. 2471 Namazın Mahiyeti ve Rükünleri Vail İbn-i hüc Allahu Radıyallahu anlattığına göre Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ı Namaza girdiği sırada ellerini kaldırıp tekbir getirirken görmüştür. Rabilerden hem Resulullah'ın Ellerini kulaklarının hizasına kadar kaldırdığını gösterdi. Sonra elbisesine gömüldü. Sonra sağ elini sol elinin üstüne koydu. Rüküya gitmek isteyince, ellerini elbiseden çıkardı. Sonra onları kaldırdı. Sonra tek bir getirdi ve rüküya gitti. Semiyallahu li men hamideh dediği zaman ellerini kaldırdı. Secre gittiğinde ellerinin arasına secre etti. 2472 Namazın Mahiyeti ve Rükünleri Ebu davudda gelen bir diğer rivayette şöyle denir. Sonra Medine'ye geldim. Gördüm ki halk namazı üzerinde bülüz kisalar olduğu halde kılıyor ve namaza başlarken ellerini göğüslerine kadar kaldırıyor. 2473 Namazın Mahiyeti ve Rükünleri Bir diğer rivayette der ki Resulullah ve Vesselam'ı birlikte namaz kıldım. Tek bir getirdiği zaman ellerini kaldırıyor. Sonra elbisesine gömülüyordu. Sonra sol elini sağ eliyle tutuyor. Ellerini elbisesine sokuyordu. Rükü yapmak istediği zaman ellerini çıkarıp sonra kaldırıyordu. Rüküden başını kaldırmak isteyince de ellerini kaldırıyor. Sonra secde ediyordu. Secde yüzünü elleri arasına koyuyor idi. Keza başını secdeden kaldırınca da ellerini kaldırıyordu. Namaz bitinceye kadar her rekatte böyle yapıyordu. 2474 Namazın Mahiyeti ve Rükünleri Bir diğer rivayette şöyle der. Resulullah ve Vesselam ellerini omuzları hizasına kadar kaldırdı. Baş parmaklarını da kulaklarıyla hizaladı. Sonra tekbir getirdi. 2475 Namazın Mahiyeti ve Rükünleri Bir diğer rivayette Resulullah aleyhissalatu ve ı iftitaht tekbiriyle birlikte ellerini kaldırırken görmüştür. 2476 Namazın Mahiyeti ve Rükunleri Said İbni Haris el-Mualla Rahimehullah anlatıyor. Ebu Said İl-Hudri radıyallahu Allah'u bize namaz kıldırdı. Secdelerden başını kaldırırken, secdeye giderken, ikinci rekattan kalkarken, tekbirlerini cehri sesli olarak getirdi ve sonunda Resulullah aleyhissalatu ve selamı böyle yapar gördüm diye açıklamada bulundu. 2477. Namazın mahiyeti ve rükünleri. Mutarif İbn Abdullah Rahimehullah anlatıyor. Ali İbn Abi Talib radıyallahu anh'in arkasında ben ve İmran İbn Hüseyin beraber namaz kıldık. Ali radıyallahu anh secde elince tekbir getiriyor. Başını kaldırınca tekbir getiriyor. İkinci rekattan kalkınca yine tekbir getiriyordu. Nisai'nin rivayetinde şöyle denmiştir. Her eğilme ve her kalkmada tekbir getirir. Rükü tamamlardı. 2478 Namazın Mahiyeti ve rükünleri H.Z. Ali Radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam farz namaza kalkınca tekbir getirir. Ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırırdı. Kıraatini tamamlayıp rüküya gitmek isteyince aynı şeyi yapardı. Rüküden kalkınca da aynı şeyi yapardı. Oturur vaziyette iken ellerini hiçbir surette kaldırmazdı. İkinci secdeden de kalkınca ellerini aynı şekilde kaldırır ve tekbir getirirdi. 2479 Namazın Mahiyeti ve Rükünleri Ebu Kılab'ı anlatıyor. İbn-i Hüreyri Sırabiyallahu An Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın namaza başlarken tekbir getirdiği, rüküya gittiği, rüküdan başını kaldırdığı zaman, Kulağının üst kısmına ulaşıncaya kadar ellerini kaldırdığını görmüştür. Nisai, bir diğer rivayette şu ziyadeyi kaydeder. Secre ettiği ve secreden, başını kaldırdığı zaman da ellerini kaldırırdı. 2480, namazın mahiyeti ve rükünleri. Nadir İbni Kesir es anlatıyor. Abdullah İbni Tavuz, Mescidül ül yanı başında namaz kıldı. İlk secde yapıp secdeden başını kaldırdığı zaman ellerin yüzünün hizasına kadar kaldırmıştı. Ben buna hoş bulmadım ve Nüheyb i̇bn Halid'e söyledim. Nüheyb ona, sen hiç kimse de görmediğin bir şey mi yapıyorsun dedi. Ancak tavus cevaben, babamın onu yaptığını gördüm. Üstelik babam şunu da söylemişti. i̇bn Abbas radıyallahu anh böyle yaptığını gördüm. Üstelik onun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu yapıyordu demiş olmasından başka bir şey de bilmiyorum. 2481 Namazın Mahiyeti ve rükünleri. evi Me e Mekki Abdullah İbni Zübeyir adı yallahu anhi gördüğünü ve kendilerine namaz kıldırdığını anlatmıştır. Devamlı der ki Abdullah namazda kıyam Rükü Secde ve secde edilen kıyama kalkma esnalarında elleriyle işaret yapıyordu, ellerini kaldırıyordu. İbn-i Abbas Allah'u anhüma gittim. Ve İbn-i Zübeyri hiç kimse de görmediğim bir tarzda namaz kılıyor gördüm deyip onun namazda yaptığı işareti anlattım. Bana, eğer Resulullah aleyhissalatu vesselamın namazını görmekten hoşlanırsan, Abdullah İbn-i Zübeyri namazına uydurdu. 2482 Namazın Mahiyeti ve Rükünleri İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhüme anlatıyor. Bende basur vardı. Namazı nasıl kılacağım diye Resulullah aleyhissalatu vesselama sordum. Ayakta kıl. Muktedir olmazsan oturarak kıl. Buna da muktedir olmazsan yan üzeri yatarak kıl buyurdu. 2483 Namazın Mahiyeti ve Rükünleri Diğer bir rivayette geldiğine göre İmran Resulullah ve Vesselam'a kişinin oturarak kılacağı namaz hususunda sordu. ve Vesselam, ayakta kılarsa bu et al Kim de oturarak kılarsa, ona ayakta kılanın ezrinin yarısı verilir. Kim de yatarak kılarsa ona da oturarak kılanın ezrinin yarısı verilir buyurdu. 2484 Namazın Mahiyeti ve Rükünleri Abdullah İbn-i Şakik anlatıyor. H.Z. Ayşe Radiyallahu vesulullah aleyhissalatu ve selam oturarak namaz kılar mıydı diye sordum. Bana şu cevabı verdi. Evet. Halk veya yaş demişti. Onun dermanını kesince yani insanların meseleleriyle ömrünü tüketince. Dermandan kesilince demektir. 2485. Namazın Mahiyeti ve lükünleri. Bir diğer rivayette şöyle denmiştir. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam oturarak namaz kılar. Oturduğu halde kıraat buyurur. Kıraatinden takriben 30-40 ayet kalınca kalkar. Kıraatına ayakta devam eder. Sonra rüküya ve secdeye giderdi. İkinci rekatta aynen bunun gibi yapardı. Namazı bitince, ben uyanık şampiyenimle konuşurdu. Uyuyor isem yatardı. 2486 Namazın Mahiyeti ve Rükünleri Nisai'de gelen bir rivayette şöyle denmiştir. Resulullah aleyhissalatu selamı oturarak namaz kılarken bağdaş kurma şeklinde oturmuş gördüm. Nisailer ki, bu hadisin hatalı olduğu kanaatindeyim. 2487, namazın mahiyeti ve rükünleri. Ümmü Sereme radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ölümüne yakın, farzlar dışındaki namazlarının soğu oturarak idi. Ona göre, amellerin en güzeli, az da olsa devamlı olanı idi. 2488 Namazın Mahiyeti ve Rükünleri H.Z. Hafsa Allahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve Selam'ın nafile namazlarını kılarken, ölümüne bir yıl kalıncaya kadar hiç oturduğunu görmedim. Bundan sonra hep oturarak kıldı. Namazda süreyi hep tersil üzere okurdu. Bundan dolayı o süre, aslında ondan daha uzun olan süreden daha uzun görünürdü. 2489 Namazın Mahiyeti ve Rükünleri İbn-i İbn-i Asr adıyallahu -as anhüme anlatıyor. Bana Resulullah aleyhissalatu vesselamın kişinin oturarak kıldığı nafile namaz normal şekilde kıldığı namazın sevapça yarısına denktir buyurduğu söylenmişti. Kendisinden sormak üzere derhal yanına gittim. Varınca Efendimiz'e oturarak namaz kılıyor buldum. Elimi başının üzerine koydum. Bana, ey Abdullah İbn-i Amr, nedir dedi. Ben, ey Allah'ın Resulü, bana kişinin oturarak kıldığı namaz, normal namazın yarısına denktir buyurduğunuz söylendi. Halbuki siz de oturarak kılıyorsunuz dedim. Aleyhisselatu vesselam, evet öyledir. ''Ancak ben sizlerden biri gibi değilim.'' cevabını verdi. 2490, namazın mahiyeti ve rükünleri. Muharib İbn-i Zisar radıyallahu an anlatıyor. Huzeyfer radıyallahu an namaz kılmakta olan ve bu sırada belini tam doğrultamayan bir adam görmüştü. Namazdan çıkınca, ''Sırtında bir rahatsızlığın mı var?'' diye adama sordu. ''Hayır.'' cevabını alınca, ''Şeyhet.'' Bu halin üzere ölecek olsan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muhalefet üzere ölürsün dedi. Rezin ilavesidir. Dedim ki, bu rivayet Buhari'de şu şekilde gelmiştir. Huzeyfe, namazda ve secdesini tamamlayan bir adam görmüştü. Namazını kılıp bitirince Huzeyfe Allahu anh ona, sen namaz kılmadın. Eğer ölecek olsan, Allah'ın Muhammed ve selamı. Yarattığı fıtrattan başka bir fıtrat üzere ölürsün dedi. Gerçeği Allah bilir. 2491. Namazın mahiyeti ve rükünleri. Ebu Hazım Rahimullah anlatıyor. Seyh İbn ve Bey Allahu anhum demişti ki, insanlara namazda sağ elini sol kolu üzerine koysun diye emredilmişti. Ebu Hazım devamlı der ki, ben onun seyhim. Bu. Hâdisi Resûlullah ve Vesselam'a nispet ettiğini biliyorum. 2492 Namazın Mahiyeti ve Rükünleri İbn-i Mesud Allahu ı anlattığına göre Namaz Kılarken sol elini sağ eline koymuştur. Bunu gören Resûlullah ve Vesselam bizzat elleriyle tutarak sağ elini sol elinin üzerine koymuştur. 2493 Namazın Mahiyeti ve Rükünleri Vahir İbni Hücreti An anlatıyor. Resulullah ve selamı namazda kıyamdayken, sağ eliyle sol elinin üstünden tutmuş gördüm. 2494 Namazın Mahiyeti ve Rükünleri İsmail İbni Ümeyye anlatıyor. Nafi merhuma namazda ellerinin parmaklarını kenetleyen kimse hakkında sormuştum. Bana, bu hususta Abdullah İbni Ömer radıyallahu Allah'u An'ı işittim. Bu Allah'ın gadabına uğrayanların namazıdır demişti Ye cevap verdi. Rezinin ilave ettiği bir rivayette de şöyle denmiştir. i̇bn Ömer radıyallahu anh, namazda kud halinde otururken sol elini kabası, üzerine dayanan bir adam görmüştü. Hemen müdahale ederek, böyle oturma. Zira azaba uğrayanlar bu şekilde otururlar dedi. 2495, namazın mahiyeti ve rükünleri. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, namazın sünnetlerinden biri namazda sağ avucu sol avuç üzerine koyup, her ikisini birlikte göbeğin altına yerleştirmektir. 2496. Namazın Mahiyeti ve Rükünleri H. Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam namazda ihtisarı elleri böyle koymayı yasakladı. 2497. Namazın Mahiyeti ve Rükünleri Buhari'de Hazreti Aisha'dan yapılan bir diğer rivayette geldiğine göre, Hz. Aisha Rabbiyyallahu anha kişinin ellerini ihtisar yaparak böğrene koyması mekruh addeder ve bunu Yahudiler yapar derdi. 2498 Namazın mahiyeti ve rükünleri. redinin rivayet ettiği diğer bir hadiste, Resulullah ihtisarı eli böğre koymayı namazda ve naman dışında yasakladı demiştir. 2499 Namazın Mahiyeti ve Rükünleri Ziyad İbn-i Sübeyh E. Hanefi anlatıyor. İbn-i Ömer Rabiallahu Anh'in yanı başında namaz kıldım. Ellerini de böğürlerime koydum. Namazı bitirince Bu Namazda haça benzemektir. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam bunu yasaklamıştı buyurdu. 2500 Namazın Mahiyeti ve Rükünleri İbn-i Mesud Rabiallahu Anh'tan nakledildiğine göre Ayaklarının arasını bitiştirerek namaz kılan bir adam görmüştü. Şöyle söylendi. Bu adam sünnete muhalefet etti. Ayaklarını sırayla dinlendirse daha iyidir.